İkinci esas. Hakikat-ı miraç nedir? El cevap. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatu vesselam merati bir kemalatta seyr ibarettir. Yani, Cenâb-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği, ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat rububiyetinde teşkil ettiği devair tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş rububiyeti rububiyet, ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle, o abd-i hem bütün kemalat-ı cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği, ve tılsım kainatın keşif yapmak için buraka bindirip berk gibi semavatı seyrettirip katı meratib ettirerek kamervari menzilden menzile daireden daireye rububiyet ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiya'yı birer birer göstererek ta kab kavseyn makamına çıkarmış ehadiyet ile kelamına ve rü'yetine mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikata iki temsil durbunu ile bakılabilir. Birincisi, 24. sözde izah edildiği gibi, nasıl ki bir padişahın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları, verayetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır, Mesela adliye dairesinde hakimi adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan ağzam ve ilmiyede halife ve hakeza sayr isim ve ünvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah o saltanatın dairelerinde ve tabakat hükümetin mertebelerinde Bin isim ve ünvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin tahtı saltanatı olabilir. Güya o hakim, her bir dairede şahsiyeti maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazır bulunur bilir. Ve her tabakada kanunuyla nizamıyla, mümessiliyle görünür görür. Ve her mertebede terda arkasında hükmüyle, ilmiyle kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkamları birbirinden ayrıdır. Tabakatları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan, istediği bir zatı, bütün o dairelerinde gezdirip, her daireye mahsus, saltanat şahanesini ve evamir hakimanesini gösterip, daireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirip, ta huzuruna getirir. Sonra, bütün o dairelere taalluk eden bazı evamiri umumiye-i külliyeyi, ona tevdi eder, gönderir. İşte bu misal gibi, ezel ve ebed sultanı olan Rabbul Alemin için, rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şen ve namları vardır. Ve uluhiyetinin dairelerinde, başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve alametleri vardır. Ve haşmetli icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer tecelli ve cilveleri vardır. Ve kudretinin tasarrufatında başka başka, fakat birbirini ihsâs eder, ünvanları vardır. Ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka, fakat birbirini gösterir, mukaddes zuhuratı vardır. Ve ef'alinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmal eder tasarrufatı vardır ve renkli sanatında ve masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır. İşte şu sırr-ı azîme binaen kainatı hayret Feza acip bir tertibiyle tanzim etmiş. En küçük tabakat mahlukattan olan zerrattan, ta semavata ve semavatın birinci tabakasından. Ta arş azama kadar birbiri üstünde teşkilat var. Her bir sema bir ayrı alemin damı ve rububiyet için bir arş ve tasarrufat-ı ilahiye için bir merkez hükmündedir. O dairelerde ve o tabakatta çendan ehadiyet itibariyle bütün esma bulunabilir. Bütün unvanlarla tecelli eder. Fakat nasıl ki adliyede hakimi adil ünvanı asıldır, hakimdir. Sayır ünvanlar orada onun emrine bakar, ona tabidir. Öyle de her bir tabakat mahlukatta, her bir semada bir isim, bir ünvan ilahi hakimdir. Sayır ünvanlar da onun zımnındadır. Mesela ismi Kadir'e masar Hazreti İsa Aleyhisselam, hangi semada Peygamber Aleyhisselatüve Vesselam ile görüştüyse, işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadir ünvanıyla bizzat orada mütecelliidir Mesela Hz. Musa aleyhisselamın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma, Hz. Musa aleyhisselamın olduğu mütekellim unvanıdır ve hakeza. İşte Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam, çünkü ismi azama masardır ve nübüvveti umumidir ve bütün esmaya masardır elbette bütün devair rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve umum tabakattan geçmek hakikatı miracı iktiza ediyor. İkinci temsil Nasıl ki bir sultanın ünvanlarından olan Kumandan-ı Azam ünvanı, devair-i askeriyenin ser asker dairesi gibi külli ve geniş daireden tut, ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi her bir dairede bir zuhuru, bir cilvesi vardır. Mesela bir nefer, o ünvanı unvanı azamının nümunesini onbaşı şahsında görür. Ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda, çavuş dairesindeki kumandanlık dairesi nazarına çarpar, ona bakar. Sonra çavuş olsa, o vakit komandanlık nümunesini ve cilvesini mülazım dairesinde görür. O makamda ona mahsus bir iskemle bulunur ve hakeza. Yüz başı, bin başı, Ferik, müşir dairelerinden her birinde dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde okumandanlık unvanını görür. Şimdi bir neferi okumandan ağzam bütün devâire askeriyeye taalluk edecek bir vazife ile tavzif etmek istese, bir müfettiş gibi her devairi görüp ve görünecek bir makam vermek istese, elbette okumandan ağzam o neferi onbaşı dairesinden tut ta daireyi ağzamına kadar birer birer gezdirecek ta görsün görülsün sonra huzuruna kabul edip sohbetine müşerref ederek nişan ve ferman verip taltif ederek ta geldiği yere kadar bir anda gönderir şu temsilde bir noktayı nazara almak lazım ki padişah eğer aciz olmazsa suri olduğu gibi manevi cihetinde de iktidarı olsa o vakit ferik, müşir, mülazım gibi eşhası tevkil etmez. Bizzat her yerde bulunur. Yalnız bazı perdeler altında ve makam sahibi eşasın arkasında doğrudan doğruya emri o verir. Bazı veliyi kamil olan padişahlar, çok dairelerde bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivayet edilir. Şu temsille baktığımız hakikat ise, acz onun içinde olmadığı için, Doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm kumandan azamdan geliyor. Onun emriyle, iradesiyle, kuvvetiyledir. İşte şu temsil gibi. Hakimi arz ve semavat. emri hüküm fe malik, amiri mutlak olan sultan-ı ve ebedi. Tabakat-ı mahlukatında cereyan eden ve kemale itaat ve intizam ile imtisal olunan evamir ve kumandanlığının şu ve zerrattan seyyarata ve sinekten semavata kadar olan tabakat-ı mahlukat ve tavaif-i mevcudatta, küçük-büyük, iyi külli tabakatı ve tayifeleri, ayrı ayrı fakat birbirine bakar bir tarzda, birer daire-i rububiyet, birer tabakayı hakimiyet görünüyor. Şimdi bütün kainattaki makası-ı ulya ve netayici uzmayı anlayacak, ve bütün tabakatın ayrı ayrı vezaif-i ubudiyetlerini görmekle zat-ı kibriyanın saltanat-ı rububiyetini haşmeti hakimiyetini müşahede ederek o zatın marziyatı ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için ala külli hal o tabakat ve dairelere bir seyru suluk olacaktır ta daire-i azamiyesinin unvanı olan arş-ı azamına gelecek ta kavu kavseyine, yani imkan ve vücub ortasında kab-ı kavseyn ile işaret olunan makama girecek ve Zat-ı zül Zülcelal ile görüşecektir ki şu seyru süluk ise Mirac'ın hakikatıdır. Her bir insan aklıyla hayal süratinde seyranı. Her bir veli kalbiyle berk süratinde cevelanı. Ve cismi nurani olan her bir melek ruh süratinde arştan ferşe, ferşten arşa deveranı. Ehli cennetin insanları, Burak süratinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkmaları olduğu gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve envatın ruhlarından ve melâke cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmi ve beden-i daha zarif olan ruhu Muhammed'inin Muhammedînin ve selam, hadsiz ve zâifine medar ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammed aleyhissalatu vesselam elbette onun ruhu aliisiyle arşa kadar beraber gidecektir.